Bu kasette Ulefai Raşidi'nin dördüncüsü ilim şehrinin kapısı Savaş alanlarında kafir ve müşriklerin korkulu rüyası Allah'ın aslanı Dünyadayken cennetle müjdelenmiş bir şehidi Bir Allah dostunu Hazreti Ali'ye anlatmaya çalışacağız Ancak Hazreti Peygamber'in terbiyesinde büyümüş En yakını Can dostu Sevgili damadı bu büyük Müslümanı temsil etmek, onun gibi yapabilmek, onun gibi konuşabilmek elbette mümkün değil. Burada dinleyecekleriniz ondan bir esinti, bir meal ve bir misalden ibarettir. Ve hiçbir misal gerçeğin kendisi değildir. Hiç yanlısız gerçeği bilen ancak Allah. Ey dünya, beni bırak, başkasını aldı. Ömrün az, seninle oturmak hor, tehliken çok. Azık az, sefer uzun, yol korkulu... Dedesi Abdülmuttalip vefat edince Efendimiz'e Ebu Talip baktı. O zamanlar maddi durumu çok iyiydi. Bir ara peygamberimiz Ebu Talip'in koyunlarına baktı. Çobanlık yaptı yani. Ama galiba bir müddet sonra Mekke'de kıtlık olmuş. Ebu Talip'in çocuklarını ailenin diğer büyükleri paylaşmışlar. Onlar bakmışlar, sahip çıkmışlar bir süre. Hazreti Ali'yi de Efendimiz almış. Hazreti Hatice validemizle evlendiğinden dolayısıyla maddi durumu amcasına göre daha iyi. Böylece Hazreti Ali, şerefine kainat yaratılanın evinde büyümüş, incecik yaşında İslam saflarındaki yerini almış, peygamber ahlakiyle ahlaklanmıştı. Ali de çok genç yaşta Müslüman olmuş. Ne mutlu, hiç günaha bulaşmadan rahmet deryasında bulmuş kendini. Cebrail aleyhisselam peygamberlik görevini tebliğ edince Hazreti Hatice validemizle efendimizin hayatı değişmiş Zaman zaman birlikte namaz kılıyorlarmış Bir keresinde Ali görmüş onları Namaz bitince ne yaptıklarını sormuş Efendimiz de güzel güzel anlatmış Güzeller güzeli Kim bilir ne güzel anlatmıştır Fakat Ali önce karar verememiş Dur demiş bir gidip e, babama sorayım Razı gelirse ben de Müslüman olurum Sormuş mu? Söyleyeceğim kesme sözümü Aa, Affedersin Bahar ne güzel değil mi? Ben gerçek Bahar'ı anlat. Hazreti Ali Müslüman olma konusunu babasına sormak için çıkmış. Yolda giderken düşünmeye başlamış kendi kendini. Beni yaratan kim? Allah. Peki Allah beni yaratırken, rızkımı verirken babama soruyor mu? Yok. Öyleyse ben niçin babama soracakmışım? Sormayacağım. Hemen. Hemen gidip Müslüman olacağım demiş. Dönüp Efendimiz'e gelmiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Hazreti Ali ilk çocuk Müslümandır. Kutlara tapınma derdine hiç düşmemiştir. Ve ilk yıllar tebliğ gizliydi. Hazreti Ali... Risalet nurunun kaynağında yıkan. Allah Resulü peygamberliğini ilan ettikten sonra Ebrehe'ye birlikte gidiyorlardı. Bir gün Allah Resulü Hazreti Ali'yi de yanına alarak Nahle Vadisi'ne gitmişler. Orada ibadete dalmışlardı. Açıktan İslam'a davet emri gelince efendimiz yakın akrabalarını Safa Tepesi'nin eteklerine toplamış. Onlara Allah'ın bildirdiği gerçekleri açıklamış. Hı. Ama Mekke'deki putlar onların hem ilahı hem ticaretiydi. Menfaatlerinden vazgeçmek çok ağır gelmiş olmalı. Bu ilk toplantıdan olumlu sonuç alamayınca Kureyş büyüklerini davet etme görevini Ali üstlenmiş. Güzel bir ziyafet sofrası hazırlamış. 40 kişi kadar gelmişler. Yemekten sonra efendimiz bir konuşma yapmış. Hı. Kureyş ulularına ağır gelmiştir bu konuşmada. Gerçekten ağır gelmiş. Ama Ali herkese meydan okurcasına Müslümanlığını ilan etmiş. Senin en güçlü kolun ben olacağım. Ey Allah'ın Resulü. <Gülüyor> Hazreti Ali, Efendimizin en güçlü koluydu. Müslümanlar bir